قالت رسلهم أفي الله شك فاطل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلى بشر مثلنا تريدون, تريدون أن Peygamberleri dediler ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe olur mu? O, günahlarınızın bir kısmını sizin için bağışlamak ve sizin ecelinizi belirli bir vakte kadar ertelemek için sizi imana davet ediyor. Onlar dediler ki, siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Bizi atalarımızın tapmakta olduklarından men etmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir mucize getirin. A'lat lan rusuluhum illa basarun Velakinnallaha ala men min وَمَا كَانَ لَنَاً إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ Peygamberleri onlara dediler ki, Evet, biz de ancak sizin gibi bir insansın. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça size bir mucize getirmemiz bizim için mümkün değildir. O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. <gülüyor> Hem bize yollarımızı doğru göstermişken neden Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere de mutlaka sabredeceğiz. Tevekkül edenler ise artık ancak Allah'a tevekkül etsin. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنخرجنكم, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا اِلَيْهِمْ fakat inkar edenler peygamberlerine dediler ki: Ya sizi mutlaka memleketinizden çıkarırız ya da kesinlikle dinimize dönersiniz. Bunun üzerine Rableri onlara o peygamberlere şöyle vahyetti: Biz o zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu vadimiz, huzurunda dikilerek hesap vermekten korkanlar, ve tehdidinden endişe edenler içindir. Hem o peygamberler fetih istediler. Allah da verdi. Her inatçı ve zorba ise hüsrana uğradı. ve Ondan da cehennem vardır. Orada irinli bir sudan içirilecektir. Onu yutmaya çalışır fakat onu neredeyse boğazından geçiremez hem ölüm ona her taraftan gelir. Halbuki o ölecek bir kimse değildir ki kurtulsun. Ardından da ağır bir azap vardır. Mekalu bi a'maluhum fi La Rablerini inkar edenlerin misali şöyledir: Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeye güçleri yetmez. İşte haktan uzak olan dalalıkt budur. <gülüyor> arda bil haq in yaşa yüzhibikum ve bi görmedin mi muhakkak Allah gökleri ve yeri elbette hak ile yerli yerinde yaratmıştır eğer dilerse sizi helak edip Giderir de yerinize yepyeni bir halk getirir. Hem Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Ve berazul illahi cemiyen fekala abdu'afaa fekala abdu'afaa عن فهل انتم فالانتم عنا من عذاب الله لا شيء قالوا لو هذا Kıyamet günü onlar hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkarlar da zayıflar, büyüklük taslayanlara der ki ''Doğrusu biz size tabi idik. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden def edebilecek kimseler misiniz?'' Onlar da derler ki ''Eğer Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi elbette hidayete sevk ederdik. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir.'' Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yok. <gülüyor> فَلَا كَنُومُونِي مَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا بِمُصْرِخِي كَفَرْتُ بِمَا الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ Nihayet hesapları görülüp İşleri bitirilince şeytan onlara şöyle der. Muhakkak ki Allah size gerçek bir vaat ile söz verdi. Ben de size vaat ettim. Fakat size sözümde durmadım. Bununla beraber benim için sizin üzerinize zorlayacak bir gücüm yoktu. Sizi sadece çağırdım. Siz de hemen ve hiç sonunu düşünmeden bana uydunuz. Öyle ise beni kınamayın. Bilakis kendinizi kınayın. Bugün artık ne ben sizin kurtarıcınızım ne de siz benim kurtarıcımsınız. Daha önce dünyada iken beni Allah'a ortak koşmanızı doğrusu ben bugün inkar ettim. Şüphesiz ki o zalimler yok mu? Onlar için pek elenli bir azap vardır. ve <gülüyor> cennet İman edip salih ameller işleyenler ise Rablerinin izniyle içinde ebedi kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere konulmuşlardır. Onların orada birbirlerine sağlık temennileri selam sizin üzerinize olsun duasıdır. ve ve görmedin mi? Allah nasıl bir misal getirdi Güzel bir sözü Kelime-i Tevhidi Kökü yerde sabit Dalları ise gökte olan güzel bir ağaç gibi kıldı O ağaç Rabbisinin izniyle Her zaman meyvesini verir ve Allah insanlara böyle misaller getirir. Umulur ki ibret alırlar. Kötü bir sözün misali ise yerin üstünden koparılmış kötü bir ağaca benzer ki onun için bir sebat yoktur. ve ve ve ma Allah iman edenlere Dünya hayatında da ahirette de sağlam sözle kelime-i şehadetle sebat verir. Allah zalimleri ise kendi zulümleri sebebiyle dalalete atar ve Allah dilediğini yapar.